Hep isimleri Evet. Birincisimiz Allah azze ve celle'nin Essemet ismi. Evet. Kardeşlerim bu isim Allah azze ve celle'nin Essemet ismi Kur'an-ı Kerim'de İhlas suresinde geçiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ اَحَدْ Bu ile alakalı biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin yani İhlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk geldiğini söylüyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam, Sahih Buhari'de Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu amhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyuruyor ki, sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz kalır mı? Ve bu sahabenin üzerine ağır geliyor ve diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü hangimiz Kur'an'ın, ...üçte birini bir gecede hatmedebilir, okuyabilir. Bunun üzerine Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...Allahul Vahid Samet yani İhlas Suresi... ...Sülüsü'l-Kur'an, Kur'an'ın üçte birine denktir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada gelen Samet ismi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisinde de bilirttiği gibi... ...Kur'an'ın üçte birine denk gelen İhlas Suresi'nde... قُلْ هَوَ Allahu اَحَدْ Allah-u samed e, su İhlas suresinde geçmektedir. Demek ki As-Samed Allah Azze ve Celle'nin güzel isimlerinden bir tanesidir. Kardeşlerim Samet kelimesi, As-Samed ismi Allah Azze ve Celle'nin birçok manalarına geliyor. Yani bir tek manası olan bir isim değil. Geniş manası olan bir isim. Manalarına baktığımız zaman Es seyyidul Azim Yüce Efendi manasına geliyor ki Allah Azze ve Celle'nin ilmi, hikmeti, yumuşaklığı, kudreti, izzeti, azameti ve bütün sıfatlarının tam olduğu manasına geliyor ve yine bütün bu şeyler sıfatların ve yüceliğini geniş bir mana ifade ediyor. Biraz önce söylediğimiz gibi bütün mahlukat kendisine yönelir ve her şey kainattaki bürşüden her şey sırrıyla alaniyetiyle hepsini ona, ona kasteder ve ondan başka e, kainatın Rabbi yoktur. Her şey ona yönelir. Dini ve dünyevi ıslahında her şey Assamet ismine yönelir Allah Azze ve Celle'ye e, yönelir ve bütün belalar rahatsız eden her şey ona kasteder ve bütün insanların başına bir bela bir musibet geldiğinde ona yalvarır ve bir başına bir musibet bir meşakkat geldiğinde yalnızca ondan yardım diler Es-Samet ismiyle. Çünkü bütün hacetler gedirilebilecek bütün şeyler bütün sıkıntıların tek çaresi Samet olan Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Ki ilminin kemaliyle, rahmetinin genişliğiyle, bağışlaması, rahmeti, kudreti, sultanı, hükmüyle her şey Allah Azze ve Celle'ye döner. İşte bütün bu manalar Allah Azze ve Celle'nin asamet isminin dahileri içerisindedir. İbn Cerrîr al-Taberi rahimullah tefsirinde diyor ki Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumadan gelen rivayette asametle As alakalı Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyor: diyor ki hükmünde tam olan efendidir ve şerefinde tam olan şeriftir, azametinde yüceliğinde tam olan azimdir yücedir. Hilminde yumuşaklığında tam olan halimdir, yumuşak huyludur ve e, zenginliğinde tam olan zengindir, mutlak kudret olmasında, kamil olmasında mutlak kudret sahibidir, ilminin her şeyi kuşatması tam olmasında alim olandır, her şeyi bilendir, hükmünde kamil olan, tam olan hikmet sahibidir ve her türlü hükmünde, hüküm vermede, her şeyinde Tam olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ve bu sıfat sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfattır. Asamet As Sam kelimesi. Demek ki kardeşlerim bu baktığımız zaman sadece Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden sadece bir isme delalet eden bir isim değildir. Biraz önce açıklandığı gibi birçok manayı içine alan geniş bir e, isimdir. İbn-i Kayyem Rahimullah konuyla alakalı diyor ki daha önce dediğimiz gibi Esmaül ül -Esna dersimizde İbn-i Rahimullah'dan Çokça istifade edeceğimiz bir alem kendisi. Allah kendisine rahmet etsin. Emre'l-Kayyim Rahimullah As-Samet ismiyle Allah Azze ve Celle'nin samet ismiyle e, diyor ki As-Samet ismi e, hükmünde tam olan seyit yani Efendi manasına gelmektedir diyor. Bu yüzden Arap kendi ileri gelenlerine Samet ismini verirler. Çünkü diyor bu kendisinde birçok Ham edilen, övülen birçok sıfatı kendisinde aldığı için Araplar kendi eşraflarına ileri gelenlerine Samet ismini vermişlerdir diyor. Ve Samet ismi Allah Azze ve Celle'nin baktığımız zaman korkuda ve rağbette, istekte bütün kalpler ona yönelir. Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'deki birçok hayırı içeren sıfatından, çokluğundan dolayıdır. <gülüyor> Sağ. <coughs> Sahra. <gül> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu devam ediyor, gayet devam et. Evet devam ediyorum. Siyorta mı? Atmış? Ve hamdedilmesi gereken övülen birçok sıfatı bu içermektedir. Samet ismi biraz önce dediğimiz gibi bunun için değil ki Selef e, alimlerinin çoğu ki bunlardan bir tanesi Abdullah bin Abbas radıyallahu anhum'a bu samet ismi ile alakalı Allah Azze ve Celle'nin asamet As ismi ile alakalı hükmünde tam olan ilminde. Tam olan alim, kudretinde tam olan kadir, hükmünde tam olan hakimdir ve rahmetinde tam olan rahimdir ve cömertliğinde tam olan cömerttir, eli açık olandır. Ve bütün bunlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin assamet kelimesini içine alan e, bir e, manalardır. Ve bununla alakalı e, İbn-i Kayyem Rahimullah bu e, yine e, şeyle alakalı, assamet ismiyle alakalı. Her, bütün her şey onu kasteder, onu niyet eder, onu hedef alır ve her şey ona yönelir ve bütün e, hükmüyle alakalı sıfatlar onda tap, e, toplanır. O yüzden Arap e, ileri gelenlerine Samet ismini vermişlerdir. O yüzdendir ki kardeşlerim bu isimle alakalı tefsirciler birçok manayı söylemişlerdir ki bununla alakalı biraz önce geçen manalarla alakalı hiçbir şey yiyip içmeyen manasına geldiğini söylemişlerdir. Bütün yaratıkların, bütün mahlukatın ihtiyaçlarını gideren manasında assamet olduğunu söylemişlerdir ve yine bütün hükmün kendisinde bittiği, kendisine bağlandığı Seyyid Efendi manasına ve hiçbir şeyin kendisinin üstünde olmadığı manalarına geldiğini söylemişlerdir. Ve İbn-i Cerir Rahimullah Taberi tefsirinde bütün bu im im imamların sözlerini zikretmiş ve hepsinin de buna delalet ettiğini söylemiştir. Ve yine İbn-i Ketir Rahimullah e, Ebu'l-Kasim et-Tabarani ve kitab e, sünnetinde diyor ki bütün bunları e, tefsirinde yani as isminin tefsirinde naklettikten sonra diyor ki bunların hepsi de sahihtir. Hepsi Rabbimiz Azze ve Celle'nin sıfatındandır. O bütün e, ihtiyaçları gidermede bütün ihtiyaçlarda kendisine yönelilendir. Hükmün kendisinde bittiğidir. O hiçbir şey yiyip içmez. Yarattıklarından sonra baki olan Kalıcı olan da odur yani As-Samet'tir e, demiştir İbnül i Ketir Rahimullah. Yine İmam Baghevi Rahimullah da diyor ki bu Samet ismiyle alakalı şöyle demek gerekir ki diyor. Yani bütün hepsi bunların içine girmektedir. E, bütün e, Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir, her şeye gücün yetendir ve bu sadece ve sadece Allah Azze ve Celle bütün bu özelliklerin birleşmesiyle, birleşmesiyle Allah Azze ve Celle'ye has özel bir İsimdir. Bu çünkü bütün güzel isimler, bütün yüce sıfatlar sadece ve sadece Allah azze ve celle'ye aittir. Leyse şey on, ve huves semiul basir. Onun hiçbir benzeri yoktur. O işitendir, hakkıyla işiten, hakkıyla görendir buyuruyor Allah azze ve celle Şura suresi 11. ayeti. Kelimesinde. Muhammed Emin eşşankiyeti rahimahullah da diyor ki ve kelam Arap'ın sözünde bu samet kelimesi kendisine itaat edilen yüce efendi manasına gelmektedir. Allah Azze ve Celle Efendidir. Sadece ve sadece şiddetli bir anda ihtiyaç anında kendisine yönelenir. Allah Azze ve Celle mahlukatın bütün sıfatlarından beridir. Yeme içme ve buna benzer şeylerden beridir. Allah Azze ve Celle yüce olandır demiştir. Demek ki kardeşlerim, bütün bunları, bütün bu sıfatları, isimleri, bu özelliklere sahip olduğunu bilen bir insan, Allah Azze ve Celle'nin bunlarla muttasif olduğunu, bu sıfatlara e, ait olduğunu bilen bir insan, Allah Azze ve Celle'ye ne yapacaktır, gereği gibi uluyacak ve Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeyi aciz bırakmayacağını bilecek ve ona göre yönelecek, sıkıntılarını sadece ve sadece ona arz edecek istediği zaman yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'ye yönelecek. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin Nemil suresi 62. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi "Emmen يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَاهُ İnsan diyor dara düştüğü zaman kimden ister? Ve yine ve ikşifü's-su'a ve kötülükleri gideren kimdir o ec'alukum hulafa'l-ardı sizi yer yüzünün halifesi kılacak olan kim ilahumme Allah Allah'la birlikte başka bir ilah mı var kalilan ma tezekkurun ne kadar da az tefekkür ediyorsunuz hatırlıyorsunuz diyor Allah azze ve celle demek ki insanların sıkıntılarını gideren insanların hacet anında sıkıntı anında yöneldiği İstediği yalnız ve yalnız nedir? Samet olan bir olan Allah Azze ve Celle'dir.